Ve işledi ki Allah, onu اللهم ve onu kutsun. Allah, onu kutsun ve onu kutsun. Allah, onu kutsun ve onu kutsun. Allah, onu kutsun أما بعد geçen dersimizde onu kutsun ve onu kutsun. Allah, onu ayetini okumuştuk. Bu ayet üzerinde biraz durmuştuk. Bu ayet ile ilgili bir dipnotumuz vardı. Tağut kelimesinin anlamıyla ilgili. İmam Taberi'nin tefsirindeki bazı şelefi salihinimizden gelen nakilleri okumuş onları öğrenmiştik bu göre seleften bazıları Hazreti Ömer gibi, Mücahit gibi, Şabi gibi tavuta ne diyorlardı tavut kelimesinin testlerinde şeytan diyorlardı yine bazıları ne diyorlardı sihirbaz bazıları da kahin diyorlardı. <gülüyor> bu dipnotun bir kısmını okuyabilmiştik. <gülüyor> bu dipnotumuz, haşiyemiz devam ediyor. Şimdi oradan itibaren okuyacağız inşallah. Buyurun. Şeyhülislam <gülüyor> Muhammed et temimi rahimahullah. Yani bu Kitabı Tevhid isimli mübarek eserin müellifi Şeyhül İslam Muhammed bin Abdülvahhab Et başka bir yerde şöyle der. Yüce Allah bütün kulları üzerine tağuta küfredip Allah'a iman etmeyi fark kılmıştır. İbn Kayyim rahimehullah şöyle der. tağut Kurun kendisi hakkında haddi açtığı her ibadet edilen mabut veya her tabi olunan veya her itaat edilendir. Evet. <gülüyor> Selefi salihinin arkadaşlar tağut kelimesi üzerine yaptığı tefsirleri biz geçen dersimizde işledik. Şimdi bu hafız İmam İbni kayy rahimahullah bize geniş kapsayıcı kuşatıcı bir tarif getiriyor tavut hakkında diyor ki tavut kulun kendisi hakkında haddi açtığı her ibadet edilen biz ne dedik geçen dersimizde? Tağut kelimesinin birinci ve asli anlamı, ibadet edilen demektir. İbadet edilen. Yüce Allah Azza ve Celle'den gayrı her ibadet edilen tağuttur. İşte bu tağut kelimesinin selef tarafından, selefi salihinimiz tarafından tefsir edilen, İmam Taberi'nin de tercih ettiği birinci ve asli anlamıdır. Bunun dışında kişi herhangi bir şeye ibadet ederse arkadaşlar, Yüce Allah Azze ve Celle dışında, ya da ibadetin herhangi bir cüzünü, herhangi bir parçasını, küçücük bir parçasını dahi, Yüce Allah'tan başkasına yöneltirse, o kişi haddi aşmış olur mu? Evet. O kişi hakkında haddi aşmış olur. Haddi aşmaktan kasıt nedir? Yüce Allah Azze ve Celle'nin ona çizdiği sınırı aşmaktır. Ona çizdiği haddi aşmaktır. Kul ibadeti Yüce Allah'tan gayrısına yönelttiği zaman o yönelttiği için Allah'ın çizdiği sınırı aşmaktadır. Çünkü Yüce Allah Subhanahu ve Teala hiçbir kimse için hiçbir şey için kendi zatının dışındaki hiçbir varlık için ibadet edilme hak ve yetkisini tanımamış. Öyle değil mi? Evet. evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala hiçbir kimseye hiçbir varlığa böyle bir hak böyle bir yetki tanımamış. Dolayısıyla kişi ibadeti velev ki küçücük bir parçasını Allah'tan gayrıya, Allah'tan başkasına yöneltirse, onun hakkında haddi aşmış, onu mabud edinmiş olur ve bu bir tağuttur. Tavut kelimesinin birinci asli anlamı budur. Peygamberler hangi maksat ile geldiler? İbadet için, öyle değil mi? Biz geçen derslerimizde gördük, yaratılış maksadı da ibadet, Resuller de ibadet için geldiler. Resullerin daveti neydi? Allah'a ibadet edin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Şimdi tağutlardan ibadet edilenler Resullerin davetiyle birebir çelişen, birebir karşı olan şeyler. Tağutlar çok. İtaat edilen, ittiba edilen, ibadet edilen. Hafız İbn-i ne diyor? Kulun kendisi hakkında haddi açtığı her ibadet edilen tavuttur. Her itaat edilen tağuttur. Her ittiba edilen yani uyulan, peşinden gidilen, takip edilen tavuttur. Fakat bu tağutlar içerisinde tağutun asli anlamını teşkil eden, ve peygamberlerin davetiyle birebir çelişen birebir çatışan şey nedir? Peygamberlerin davetine Allah'a ibadet edin, Allah'tan gayrısına ibadet etmeyin. Peygamberlerin davetine konu olan, peygamberlerin reddine, inkarına konu olan tağut hangisidir? Allah'tan başkasında, Allah'tan başka ibadet edilenlerdir. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de davetine başladığı zaman arkadaşlar, davetindeki söylem, çavrı, kendisine davet ettiği şey, bayrağını taşıdığı şey, Kendisine itaat edilenler ve ittiba edilenlerle mi mücadeleydi yoksa ibadet edilenlerle mi mücadeleydi? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in çıkıp ben senin otoriteni tanımıyorum. Sen de kimsin mi dedi yoksa ey Ebu Cehil Allah'tan kork ben senin için bir uyarıcıyım. Eğer bu putlara ibadet etmeye devam edersen cehenneme girmenden korkuyorum mu dedi. Elbette ki ikincisine dedi. Ey insanlar dedi. Ben sizin için bir müjdeci ve bir korkutucuyum. Ve sizin ateşe girmenizden çekiniyorum. Bir gün gelecek her şey yıkılacak. Sonra tekrar dirileceksiniz. Ve bütün yaptıklarınızdan Rabbiniz Allah'a hesap vereceksiniz. Onun için Allah'tan gayrıya ibadet etmeyin. Ebu Cehil ile Abu Lahab ile Mekke'nin diğer ileri gelenleriyle Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem arasındaki çekişme, kavga, husumet itaat mevzusu üzerine miydi? Onlar gelip seni Mekke'nin lideri yapalım demediler mi? Öyle değil mi? Onu doğru medveye alma teklifinde bulunmadılar mı? Fakat Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in derdi ve davası bu muydu? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere bir sistem sunup ben sizin hükümranlığınızı ve otoritenizi istemiyorum ben sizin sisteminizi istemiyorum mu dedi evet. yahut onlara adil düzen çığırtkanlığı mı yaptı? Evet. ben adalet istiyorum Resul sallallahu aleyhi ve sellem yumruğunu havada sallayarak haklar ve özgürlükler mi dedi ne dedi? Neydi? Bütün derdi putlar ileydi. Dedi ki sizin bu Allah'ın gayrısında yalvarıp durduklarımız, el açtıklarımız, sığındıklarımız, kendisine taptıklarımız var ya onlar ibadette hiçbir hak ve yetki sahibi değildirler. İleride göreceğiz <gülüyor> Yüce Allah Azze ve Celle Yahudiler hakkında buyuruyor ki şu kendisine kitap verilenleri görmedin mi? Kasıt Yahudi alimleri. Kendilerine tağuta ve cipte küfretmek. Yani onları reddetmek. Emrolunduğu halde tağuta ve cipte inanıyorlar. Bu ayetin nuzul sebebi nedir? Bu ayetin sonunda da tabi Seleften bir sürü tefsirler gelmiş. Fakat bu ayetin nuzul sebebi ayeti anlamamız konusunda bize çok büyük bir mesafe kazandırıyor. Çok büyük bir açı kazandırıyor. Biliyorsunuz Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Yahudiler bayağı sıkıntıya düştüler. Aradan bir müddet geçince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi başlarından def için Mekkeli müşriklerle ittifak etmek istediler. Ve Mekkeli müşriklerin yanlarına geldiler. Dediler ki, işte biz de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden rahatsızız, siz de ondan rahatsızsınız, konuştular. Mekkeli müşrikler onlara şöyle sordu. Dediler siz ehl-i kitapsınız. Allah için söyleyin. Biz miyiz hak üzere olan yoksa Muhammed mi? Biz işte bu putlara tazim ve saygı gösteriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Hacıları yediriyoruz. Onlara içiriyoruz. Allah'ın evini ziyarete gelenlere şöyle hizmet ediyoruz. Muhammed ise akrabalıklarını koparttı. Arkadaşı arkadaşa, dostu dosta, anayı babaya, evladı ana babaya düşman etti. Söyleyin, bizim dilimiz mi hak? Yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini hak onlar dediler ki siz daha hak üzeresiniz siz daha doğru yol üzeresiniz böylelikle onların dinlerini yani tutmağa ibadetlerini onayladılar neyle Dilleriyle. Peki putları kendileri ibadet etti mi Yahudilerin? Hayır. Hayır. Sadece dilleriyle putları <gülüyor> onayladılar. Yani müşriklere dinlerinde muvafakat <gülüyor> Muvafakat. Bak muvafakatın Türkçesi bu. Muvafakat ettiler. <gülüyor> Müminlere, e, müşriklere dinlerinde muvafakat ettiler. <gülüyor> Yüce Allah Azze ve Celle onlar için buyuruyor ki, tağuta ve cipte küfretmeleri emrolunmuş iken, nedir tağut ve cipt? Putlardır. Tağuta ve cipte küfretmeleri emrolunmuş görmüyor musun tağuta iman edenler? Allah Allah. Yüce Allah Azze ve Celle Yahudileri tağutlara, yani Mekke'nin putlarına iman etmekle başkılandırır. Dilleri. Dilleri ile söylemelerinden ötürü. Burada bizim için tağut kelimesinin anlamını açıklığa kavuşturacak önemli ayrıntılar var. Onlar neye iman etmişlerdi? Neyi taktik etmişlerdi ki Yüce Allah azze ve celle onları tağuta iman ile vası sandı. Onlar Allah'tan başka ibadet edilen kutları tahdik etmişler. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, 23 senelik hayatı fiilleri, davranışları ve kavilleri yani sözleri Bizim için Kur'an'ın en değerli tefsiridir. Bizim için Kur'an'ın en vazgeçilmez tefsiridir arkadaşlar. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı boyunca ne söylediğine, nasıl davrandığına, neler yaptığına, hangi şeye davet ettiğine bakarsak bizim için bu kelimelerin ibadet, la ilahe illallah, tağut, bu gibi kelime ve kavramların manası açıklığa kavuşur. Şimdi, birisi kendisine bir davet, bir söylem, bir menhec belirlemiş. Onun bu menheci, onun bu söylemi, onun bu daveti, ibadet kelimesine, tagut kelimesine, la ilahe illallah kelimesine yüklediği tefsirin sonucu. Yani tagut kelimesine bir tefsir yüklüyor. Bu tefsir üzerine, bu tefsir üzerine neyi bina ediyor? Kendi menhecini ve davetini bina ediyor. Kendi davet metodunu bina ediyor. La ilahe illallah kelimesine bir tefsir yüklüyor. Sonra la ilahe illallah kelimesine yüklediği tefsir ile Kendisine bir yol belirliyor. İbadet kelimesine bir tefsir yüklüyor. Buna göre kendisine bir yol belirliyor. Şimdi eğer onların bu kelimelere yüklediği anlam doğru ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı yol üzere olmaları gerekmez mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı menhec Aynı davet, aynı söyler üzere olmaları gerekmez mi? Buna dikkat edin. Kulun kendisi hakkında haddi aştığı her ibadet edilen tağut. Kulun kendisi hakkında haddi aştığı her itaat edilen tağuttur. Nasıl kişi, kulu, kişi haddi aşar? Yüce Allah azze ve celle bir had belirlemiş, bir sınır belirlemiş. Nedir o sınır? İtaat hususunda onun sözünü yüce tutarak amel etmiş. İtaat hususundaki sınır yüce Allah azze ve celle'ye o kişiyi takdim etmemek. Yoksa itaat ibadet gibi değil. Biz dersiniz de bunu görmüştük ibadetin en küçük cüzdünü bile Allah'tan gayrıya yönelten nedir? Müşriktir. Müşrik. Fakat itaat Yüce Allah Azze ve Celle tarafından yerine göre emredilen bir husustur da. Öyle değil mi? Evet. Anneye babaya itaat evet. var. Yöneticilere ulul emri minkum şizem olan yani Müslüman olan yöneticilere itaat edin. Yöneticilere itaat var. Başka? Arkadaşı arkadaşa itaat etmesi bile var. Aramızda üç kişiyiz. Yolculuğa çıkıyoruz. Birimize emir tayin ettik. Ona itaat var. ha Bu itaat bu itaat kişiyi dinden çıkartır mı? Vallahi. Dinden çıkartmak bir tarafa kişiye cenneti kazandırır. Öyle değil mi? Ana babaya itaat kişiye cenneti kazandırır. Öyle değil mi? Peki ne zaman bu itaat Şirk olur ve itaat edilen tahhüt olur veya herhangi bir itaat Allah'ın çizdiği hatlar yani ölçüler sınırlar aşıldığı zaman Allah'ın çizildiği hatlar sınırlar ölçüler aşıldığı zaman bunun örneği nedir arkadaşlar Yahudilerin alimlerine ve rahiplerine itaat etmeleridir. Yüce Allah Azze ve buyuruyor? Onlar rahiplerini ve alimlerini Allah'tan başka Rabler edindiler. İşte bu itaatte haddi aşmaktır. Ve itaat edilen tağut itaat eden Allah'a ortak koşmuş bir kişidir. İtaat hususunda da haddi aşan itaat edileni tavut haline çevirir arkadaşlar. Üçüncüsü her ittiba edilen yani kendisine uyulan, ittiba uymak demek. Peşi sıra gitmek demek. Her ittiba edilende haddi aşıldığı zaman tağut olur. Normalde bizim alimlere ittiba etmemiz caiz midir? Evet ittiba ederiz. Kendimizden önceki atalarımıza bıraktıkları örflerde, adetlerde, geleneklerde, göremeklerde ittiba etmemiz caiz midir? Evet caizdir. Ancak bu ittiba ne zaman haram olur? haddi aştığı zaman bazen haram olur aynı itaat gibi bazen küçük şirk olur bazen büyük şirk olur ama ibadet hususunda haram ve küçük şirk yoktur ibadeti Allah'tan gayrısına yönelten mutlak surette müşrik olur Kişi ittiba hususunda da haddi aştığı zaman onun dediği dedik, çaldığı düdük. O ne derse? O. Böyle pankart asıyorlardı ya. O, böyle o büyük harf, O. Altından ne derse? Tekrar o. O ne derse o. Bu nedir? İttiba hususunda haddi aşmaktır. İttiba hususunda haddi aşılan kişide Nedir? Bir tağuttur. Evet, devam edelim. <gülüyor> tağutlar pek çoktur. Çok! Öyle değil mi? Şimdi hepsini sermaya kalkıştık. mümkün değil. <gülüyor> İtaat edilen, iptiba edilen ve ibadet edilen tağutlar sınırsız, sayısız, çok. İleri gelenleri ise beş tanedir. A- İblis. İblis başta olur. Çünkü kendisine itaat ediliyor, kendisine ittiba ediliyor ve bu suretle kişi onun hakkında Allah'ın çizdiği ölçüye, sınıra uymuyor. Yüce Allah Azzele Celle onun hakkında hangi ölçüyü çizdi? Ona itaat ve ittiba katiyen haram. Kişi ona itaat ve ittiba ettiği zaman mutlak surette haddi aşmış olur ve o bir tağut olmuş olur. O kişinin tağutudur. Zaten iflis hadd zatında da Allah'ın çizdiği ölçüyü ve sınırı aşarak tağut olmuştur. Kendisine ibadet olunan ve bundan hoşnut olan kimse. Evet. İkincisi kendisine ibadet olunan demin işledik ve bundan hoşnut olan kimse. Bak burada İslam bizim için bir kayıt getirdi. Biz kendisine ibadet olmanın tağut olduğunu söyledik. Allah'tan başka her ibadet edilenin bir tağut olduğunu işledik. Fakat ibadet ediliyor, o buna razı değil. O bundan hoşnut değil. Mesela İsa Aleyhisselam. Meryem Aleyhi aleyhisselam. Aleyhisselam. aleyhisselam. Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu. Erdin. salihler. Kabe'lerinin üzerine yüksek yüksek kubbeler yapmışlar ve onlara ibadet ediliyor. Onlar bundan hoşnut mu? Değil. değil. Peki onlar tagut ismiyle anılırlar mı? Hayır. Hayır. Çünkü tağut olabilmesi için kendisine ibadet edilenin kendisine yapılan ibadetten razı olması lazım. Razı olması lazım. Kendisine yapılan ibadetten razı olursa kendisine yapılan ibadete razı gelirse o tağuttur. Razı değilse o tağut değildir. Arkadaşlar. Evet. C. İnsanları kendisine ibadet etmeye çağıran kimse. İnsanları kendisine ibadet etmeye çağıran kimse. Üçüncüsü de bu. De, B ile C araşımdaki fark nedir? Yani birisinde adam çağırmıyor. Kendisine ibadet etmeye çağırmıyor. Ama ona ibadet ediyorlar. O da razı geliyor. O da razı oluyor buna. Siz Çıkartmıyor. Ses çıkartmıyor. Herhangi bir müdahalede, tepkide bulunmuyor. Ali bin Ebi Talip kendisine ibadet edenlere ve sen Allah'sın diyenlere tepkilerin en şiddetlisini gösterdi. Hatta İbn Abbas ne dedi? Ben olsaydım böyle yapmazdım dedi. Çünkü ateşte yakmak Allah'a hastır. Ama sen Ali bin Ebi Talip'in yerinde bir ol bakalım. Ali bin Ebi Tayyip'in yerinde bir ol bakalım. Hazreti Ali'ye çıktı dedi ki siz Allah'sınız dedi. Dediler. Hazreti Ali ne yaptı onları? Yaktı. Köklerini kazımak için. Onları yaktı. Hazreti, e, Hazreti Ali kendisine ibadet edilmeye razı değildi. Ve bu razı olmayışını ortaya koydu. Ha, birisi var kendisine ibadet ediliyor ve bundan ötürü hoşnut, razı. Ses çıkarmıyor. Belki o çağıramadı bana ibadet edin diye. O davet etmedi insanları bana ibadet edin diye. Ama sonuçta ona ibadet ediliyor. O da bundan razı. İkincisi çıkmış ortaya insanları kendisine ibadet etmeye çağırıyor. Hı. Bu da tağlık'tur. Ve gaybi ilimlerden bir şeyler bildiği iddiasında bulunan kimse. Gaybî ilimlerden bir şeyler bulduğu iddiasında olan insanların kendisine müracaat ettiği, gaybdan haber veren, muskalar yazan, insanların kayıplarını haber veren, altın kaybettim, işte tırnağına bakıyor, senin altın falan kişi çalmış. Bilmem, bardağa bakıyor, suya bakıyor, şuna bakıyor ve ancak Allah'ın bileceği gaybı haber veriyor. Diyor ki, bu şöyledir, bu böyledir. Gayb hakkında haberler veriyor. Arraflar, kahinler, hurufiler, kelimelerden manalar çıkartanlar. İşte, e, elif 300, ba 200, 300-200 daha 500, ayında 2, 502, 502 tarihinde filan şey oldu. Kur'anın sırları, bilmem Tevrat'ın sırları, bilmem ee, Muhitini bir de Arap'ın şu şiirinin sırları, bütün olacak şeylere haber vermiş. Bu gibi şeyler nereden hepsi? Tawhuttur. Gaybetten haber veren, gaybetten haber verme iddiasında bulunan kişi de bir Tawhuttur arkadaşlar. <gülüyor> e Allah'ın indirdiklerinden başkası ile fikmeden kimse. Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmeden insanların arasında ister iki kişi arasında olsun ister bir memleket halkı üzerine hükmediyor olsun eğer bir kişi yüce Allah azze ve celle'nin indirdiklerinin haricinde herhangi bir şeyle ister atalarının örf ve geleneğiyle ister başka yerlerden ithal ettiği Kanunlaş kanunlar ile hükmetsin, hükümler versin. insanların arasındaki muamelat işlerinde evlilik, boşanma, miras, ee, yaralamalar, Cezaimiyet. öldürme, cezai ve gider hırsızlık şu bu hangi hususta olursa olsun yüce Allah azze ve celle'nin indirdiklerinden gayrısı ile insanların arasında hükmetmek de bir taguttur. Evet. Çünkü Allah'ın kendisi için tayin ettiği haddi aşmış, aşırılığa düşmüş, Yüce Allah Azze ve Celle ona bir sümür, bir ölçü belirlemiş, o da o sınırların içerisinde kalmamıştır. Yüce Allah Azze ve Celle yöneticilere belirli hususlarda genişlik tanımıştır. Mesela cihat esnasında bir emir ilan edebilir her kim bir kafiri öldürürse üstündeki ganimet onundur. Bunu yapmayabilirdi de. Allah subhanahu wa ta'ala bu hakkı bu yetkiyi ona tanımıştır. Böyle bir ilan yapsa haddini aşmış olmaz. Böyle bir ilandan var geçse getirin ganimetleri ben dağıtacağım de derse haddini aşmış olmaz. Biz itaat etmezsek biz haddimizi aşmış oluruz. Ganimeti gizler. Bu adamı ben öldürdüm kardeşim niye götürüp vereceğim Ortam malı olacak Yaparsak biz hakkımızı aşmış oluruz. Emir ne yaparsa yapsın hakkını aşmış olmaz. İsterse der ki kim kimi öldürürse o ganimet olur. Emir paylaştırırken ganimeti Allah ona hak ve yetki vermiş. Birisine fazla verebilir, birisine eksik verebilir. Anlatabildim mi? Yeni Müslüman bir olmuş birisine daha fazla evet. verebilir. Allah çünkü ona bu yetkiyi verilmiş. Bu hususta o haddi aşmış olmaz. Ama Allah'ın çizdiği haddi aşarsa Allah'ın çizdiği ölçülere uymaz ise ve umumi olarak Yüce Allah'ın indirdiği şeriatı iptal ederek Yüce Allah'ın indirdiği şeriatı iptal ederek bu şeriatın gayrısı ile insanların arasında hüküm verirse o da bir savuktur. Evet. bunun tağuta küfretmenin delili ise yüce Allah'ın şu buyruğudur şimdi en başta ne dedi şeyhul islam dedi ki yüce Allah bütün kulları üzerine tağuta küfredip biliyorsunuz biz küfretme kelimesini avamın halkın arasında dolaştığı gibi sövme anlamında kullanmıyoruz küfretme baş kaldırma reddetme tanımama, inkar etme nankörlük etme anlamındadır arkadaşlar Yüce Allah bütün kulları üzerine tağuta küfredir. Yani tağuta baş kaldırmayı, tavuta karşı gelmeyi, tağutu reddetmeyi fark kıldı ve ne yaptı? Allah'a iman etmeyi fark kıldı tağuta küfredip Allah'a iman etmeyi fark kıldı peki bunun delili nedir? evet dinde zorlama yoktur gerçekten rüşt, iman ve gay küfür apaçık meydana çıkmıştır kim tağuta küfredip Allah'a iman ederse elbette o sapa, sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır Bakara 256 işte la ilahe illallah'ın anlamı da budur, budur, işte la ilahe illallah'ın anlamı budur hemen yakfur bit ve yu'min billah fe kadistenseke bil urvetil rufqâ işte la ilahe illallah'ın anlamı budur, la ilahe illallah kelimesindeki la ilahe küfür küfretmek illallah yüce Allah azze ve celle'nin ispat edilmesidir Yüce Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler hususunda bir ayrıntı, bir tafsil arkadaşlar. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın indirdiğiyle hükmetmeyen, kendi heva ve hevesi doğrultusunda insanların arasında hükmeden kişi bazen fasıktır. Bazen zalimdir. ...bazen kâfirdir. Abdullah İbni Abbas... ...radıyallahu anh... ...yanına gelindi, denildi ki... ...filan yönetici... ...onun zamanında yaşayan... ...Emevilerden... ...filan yönetici... ...yüce Allah'ın indirdikleriyle... ...hükmetmiyor. Bir hakim olabilir, bir kadı olabilir... ...iki kişi arasında hükmeden birisi olabilir... ...devletin genel... ...yöneticisi olabilir... İbn Abbas ve men lem yahkum bima anzalallah fa olaikahum kafirun. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmez ise onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayetini okudular. Abdullah İbn Abbas Kur'an'ı müfessiri sahabenin çok değerli simalarından bir tanesidir. Onlara dedi ki buradaki küfür sizin bildiğiniz küfür değildir. Küfür doğma küfür. Küfürden aşağı küfür vardır dedi. Yani ehli sünnet ve cemaat için İbn Abbas radıyallahu a burada önemli bir kaide ortaya koydu. Biliyorsunuz biz küfrü ikiye taksim ediyoruz arkadaşlar. Birincisi büyük küfür. Yani kişiyi İslam dininden çıkartan ve ebedi olarak cehennemde kalmasına sebep olan küfür. İkincisi küçük küfür. Kişiyi İslam dininden çıkartmayan ve ebedi cehennemde kalmasına sebep olmayan küfür. Yani küçük küfür sahibi de bir gün evinde sonunda eğer iman üzere ölmüşse cennete girecek. Büyük küfür ve küçük küfür. Yüce Allah Azze ve Celle'nin indirdikleriyle hükmetmemek bu uzun tafsilat var. Uzun tafsilat. Fakat işin aslı şudur. Eğer kişi heva ve hevesine tabi olarak mesela rüşvet alarak rüşvet Allah'ın indirdikleriyle hükmetmez ise bu kişi kafir değil yine Müslümandır. Fakat günahkardır. Çünkü bu kişinin yaptığı birden birisinin yaptığı gibi sadece günah işlemektir. Hevalı hevesine uyarak bir rüşvet karşılığı yahut akrabası olduğu için maddi menfaatleri, icabı ne yapmış? <gülüyor> Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk etmiştir. Onun dışında heva ve hevesi doğrultusunda hükmetmiştir. Bir kadı düşünün. Mahkemede bir kadı. Kendisine davalar geliyor. Ve bu adam davaları görürken heva ve hevesine yenilerek akrabalarını kayırıyor. Ya da rüşvet alıyor. Rüşvet almak nedir? Bir günahtır. Bizim hakkımızda da onun hakkında da. Rüşvetin akabinde bizim hakkımızda da bazı şeyler tahakkuk eder. Mesela hak yeriz, hukuk yeriz, Allah'ın hükümlerini bir tarafa atarız. Allah'ın hükümleri dışındaki şeylere tabi oluruz rüşvet sebebiyle. O yönetici hakkında da aynı şeyler söz konusudur rüşvet sebebiyle Allah'ın hükümlerini bir tarafa atar. Ne yapar? Kendi heva ve hevesine tabi olur. Bu kişi kafir olmuş değildir. Bu kişi sadece bir günahkardır arkadaşlar. Fakat bir kişi Yüce Allah'ın hükümleriyle hükmetmez iken Allah'ın indirdiği hükümleri terk eder iken eğer heva ve hevesine tabi olur iken eğer Allah Subhanehu ve Teala'nın düzenleyiciliğini yani teşrih koyma hakkını inkar ederse, reddederse, kabul etmez ise, Allah'ın hükümleri benim hayatımı düzenleyemez der ise, o kişi kafirdir, böyle diyen ister yönetici olsun, ister halktan biri olsun, fark etmez. Yönetici de olsa kafirdir. Hak'tan biri de olsa kafirdir. وَاَنَا نَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ Ayeti umumdur arkadaşlar. Umum. Her men Her kim Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmez Bunun içerisine yönetici girdiği gibi ben ve sizler de dahilsiniz. Bir kadı, bir vali, bir muhtar, bir devlet yöneticisi yahut iki kişi arasında hakem olan birisi. Her kim nerede, hangi surette Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor ise o bu ayetin hükmüne dahildir. Bir, dini zaruret olarak... Şunu biliyoruz arkadaşlar. Bir kişi, iki kişi arasında karar verirken Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk ederse o kişi kafir olmaz. Bunun başka bir delili arkadaşlar, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen yöneticilerin eğer bunu inkar etmiyorlarsa, reddetmiyorlarsa, kafir olmayacaklarının başka bir delili, ümmetin bu hususta icma etmiş olmasıdır. Tarih boyunca yöneticilerden yüzde yüz Allah'ın indirdikleriyle hükmeden çok az yönetici olmuştur. Pek çoğu hevalarına, isteklerine tabi olmuşlar. Allah'ın indirdiklerini terk etmişler. Ve onları kısmen uygulamış, kısmen uygulamamışlar. Hatta onların dışındaki bazı hükümlerle hükmetmişlerdir. Onların tekfir edilmemesinde ise Emevilerin, Abbasilerin onlardan sonra gelenlerin tekfir edilmemesinde bu ümmet icma etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarında da buna işaret bulunmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Buyuruyor ki sizden birisi yaklaşık olarak emirine, yöneticisine mutlaka itaat etsin. Dinlesin ve itaat etsin. Ne zamana kadar? Resulullah sallallahu aleyhi ve e soruyorlar. Araplar başı dik insanlar. İtaate alışmış insanlar değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları itaate alıştırdı. Onlar itaat eden insanlar değildiler. Dediler ki, yani ne zamana kadar ya Resulullah sen vefat ettin, başımıza yöneticiler gelecek. Bu yöneticilerimize ne zamana kadar itaat edin? Sümülme, ölçüme yani bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sırtına vursa, malını alsa da. Sırtına vursa, malını alsa da. Şimdi arkadaşlar, sırta vurup malı almak, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin bir sonucu mu olacak? Hayır. Bu bir zulüm değil mi? Evet. Yani zulmette sana peki zulüm Allah'ın indirdikleriyle hükmetmekten ötürü mü oluşacaktır? Hayır. Hayır. Bir kişi hava ve hevesiyle hükmettiği zaman o zulümdür. Yoksa Yüce Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek zulüm değildir. Ehl-i sünnevel cema'a zalim yöneticilere fasık yöneticilere itaat etmenin faz olduğunda ihtilaf etmemiştir. İhtilaf etmemiştir. Bir yönetici eğer Müslüman ise zalim de olsa, fasık de olsa yönetim hakkını ister gazp yoluyla ister seçim yoluyla ister başka bir surette elde etmiş olsun fark etmez. Eğer bizden ise Müslüman ise o, itaat edilme hakkına sahiptir. Bu onun hakkıdır. Bizim bunu ona vermemiz gerekir. Peki, Emeviler, Abbasiler ve ondan sonra gelenler zulmettiler. İnsanların üzerine baskılar kurdular. Yüce Allah Azze ve Celle'nin indirdikleriyle hükmederek mi zulmettiler? Haşa! Allah'ın indirdikleri mi? Terk ederek zulmettiler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyerek sürmettiler. Peki bu onların tekfirini gerektirdi mi? Evet. Hayır. Tekbir bir tarafa onlara itaat edildi. İmam Ahmet bin Hanbel yönetici, zamanın yöneticisi mutezile mezhebine mensup. Ve Kur'an mahluktur diyor. Kur'an mahluktur diyor. İmanlar ne diyor? Kur'an mahluktur diyen kafirdir. Peki o yönetici kafir miydi? Değil. Niçin değil? Ahmed bin Hanbel onun huzuruna giriyor ve diyor ki Ya emiren müminin. Ey müminlerin emiri. Hitap böyle. Ya emiren müminin. Ey müminlerin emiri. Bir kişi kafir olduğu halde yönetici olabilir mi Müslümanların üzerine? Hayır. Yönetici Ahmed e diyor ki Kur'an mahluktur de. İmam Ahmet diyor ki bunu söylemekten Allah'a sığınırım. Bunu hapse atın diyor. Ve onu dövün. Dövüyorlar. Yönetici çağırıyor Kur'an mahluktur de. Bunu söylemekten Allah'a arşındırım. Ahmed ile birlikte bütün ulema toplanmış oraya. Hadis imamları, alimler, hepsi, süralar, Kur'an mahluktur diyor ve canlarını kurtarıyorlar. Kur'an mahluktur diyor ve canlarını kurtarıyorlar. Dört kişi kalıyor. Onlara yönetici yine zulme diyor. Zulme diyor, zulme diyor, dövdürüyor, hapse attırıyor ve tek bir kişi kalıyor. O kim? Ahmet bin Hanber. Yöneticiye diyor Kur'an mahluktur de canını kurtar. İmam Ahmet diyor ki Kur'an mahluk değildir. Yöneticiye Allah'ın Allah'a isyan olan hususta yöneticiye itaat etmiyor. Peki Allah'a isyan olmayan hususlarda aynı yöneticiye itaat ediyor mu? Ediyor. ediyor. İmam Ahmet'e geliyorlar ve diyorlar ki onun hakkında ne dersin? Diyor ki ona itaatten elinizi çekmeniz caiz değildir. Niçin? Çünkü Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu böyle öğrendi. Peki Kur'an mahluktur dediği halde o bir kafir nasıl olmaz? Çünkü Kur'an mahluktur diyen kafirdir. Niçin o kafir olmaz? Çünkü evli Sünnet'in genel, umumi, asli, esas usullerinden biridir. Bir, söz ile söyleyeni, fiil ile faili birbirinden ayırır. Bir söz küfür olduğu halde, kaili kafir olmayabilir. Bir fiil küfür olduğu halde, faili kafir olmayabilir. Evet. Bir söz küfürdür, küfür sözüdür fakat onu söyleyen kafir değildir. Niçin? Çünkü onu söyleyenin küfrünün önünde nevani yani engeller vardır arkadaşlar. Bu engeller mesela o kişi içerisine düştüğü bir şüpheye zahiptir. O kişinin önünde hüccet ikame etmemiştir. O kişi bir tevil'e istinat etmektedir vesaire, vesaire vesaire. Olmamak tekfirin önündeki engelleri bize beyan etmiştir. İmam Ahmet fetva veriyordu. Kur'an mahluktur diyen kafirdir. Ama Kur'an mahluktur diyen şahsı işaret ederek filan kişi kafirdir demiyordu. Mutezi ile mezhebinin görüşü nedir? Kur'an mahluktur. Peki Mutezi ile mezhebi mensupları tekfir edilmiş miyeler? Hayır. mutezile mezhebinin mensupları Mesela meşhurlarından biri ünlü tefsir sahibi Remahşeri, Hanefi mezbenden ünlü tefsir sahibi Remahşeri. Hem Hanefidir, amelen ehli sünnet itikaden ehli sünnetin dışında muhtezili. Allahü Teala bütün sıfatlarını iptal eder. Şimdi bizim sokaktaki vatandaşlar yedi sekiz sıfat kabul ediyor mu? Hayat, ilim, seni, başarı, <gülüyor> ha? Şimdi eşariler birisi sekiz, birisi yedi. Kabul ediyorlar. Onlar bütün sıfatları inkar eder. Allah'ın sem'ini, Allah'ın duymasını, Allah'ın işitmesini, bunların hepsini inkar ederler. Buna rağmen onlar tekfir edilmiş değillerdir. Çünkü onlar üzerinde oldukları bir şüphe üzerine bu küfrü işlemişlerdir. Halbuki Allah'ın sıfatlarını inkar, bir küfürdür arkadaşlar. Yüce Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar, küfürdür. Fakat onların şahıslarının hallerini biz Allah'a havale etmişizdir. Bununla birlikte cehmiye mezhebi tekfir edilmiş midir? Evet. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın zatını iptal etmiş ve Allah her yerdedir demişlerdir. Ve selef, mutezile tekfir etmemiş. Selef, mürciyeyi tekfir etmemiş, seler, haricileri tekfir etmemiş. En çok hadis kimin hakkında? Ta'an. En çok hariciler hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir hadisi var mı? Yok. Ama hariciler hakkında birçok hadisi var. Fakat bunların haricileri tekfir etmemiş selefi salihin. Kimi tekfir etmiştir? Cehmiye'yi tekfir etmiştir. Çünkü cehmiye mezhebi mensupları nedirler? Allah, allah her yerde derler. <gülüyor> Dolayısıyla Allah'ın varlığını iftar etmiş oluyor. Allah'ın zatını iftar etmiş oluyor. Allah nasıl her yerde? Nasıl her yerde oluyor? Haşa ve kella gaz Allahu allah Teala? Haşa ve Yani Allah her yerde elimi sallasa Allah'a mı değer? Allah zatı her yerde olabilir mi? evet o görmesi bütün alemleri kuşatmıştır. İşitmesi bütün alemleri kuşatmıştır. Ama zatıyla haşa ve karla, hem burada hem de senin evinin tuvaletinde mi haşa Allah'ın zatı birdir, tektir, vahittir, ehattir. Bir kişi Allah her yerdedir derse Allah'ın zatını iptal etmiş olur. Allah'ın zatını reddetmiş olur. Başka bir münafık Dün bizim arkadaşlardan birisine demiş ki La şeyhe illa lillah Allah'tan başka bir şey yok La havla ve la kuvvete illa billah Ben de dedim <gülüyor> Yani senin bu sözün üzerine Subhanallah La <gülüyor> Yani bunu e, ben söylesem, sen söylesen demiş ki Arapça bilmiyordu, şaşırdı, söyledi, öyle değil mi? E ben söylesem, sen söylesen, Arapça bilmiyoruz, yani söyledik. Ama bizim Ahmet Musli söylese, la şey e adam Arapça biliyor yani, he? Allah'tan başka bir şey yok. Böyle söylese oğlum. Bir hoca Allah'tan başka bir şey yok derse. Ne olur bunun hükmü? Allah muhafaza. Yani bu havasına tabi olmuş, bu bu dalgalaklıktır yani Allah muhafaza. Ve sen bunu hangi kitaptan çıkarttın? Sen hanefi mezhebine mensup olduğunu iddia eden bir adamsın. Sen bunu hangi kitaptan çıkarttın? Feteva-i Hindiyye'den var. Senden önceki hanefi imamlardan hangisi böyle bir şey söylemiş? La ilahe illallah, la şey'e illa lillah diye teşvir eden kim? Subhanallah. La şey'e illa lillah. Allah'tan başka bir şey yok. Bu ne demek? Ben Allah'ım demek. Allah'tan başka bir şey yok. Subhanallah. Nereden geldik bu konuya? <gülüyor> evet. Girdik. Tamut'u mavut'u dağıttık. Cehmin'e, Mürzi'ye girdik. <gülüyor> Şeyhülislam'ın zikrettiği Bakara 256. ayetin terserinde Şeyhülislam Tamuta küfür etmenin farz olduğuna dair bize Bakara 256. ayeti zikretti. Evet. Hafız İbn-i Kesir şöyle demektedir. Bu ayetin tefsirinde i̇bn Kesir ne diyor bakalım. Kim tağuta küfredip Allah'a iman ederse Femen yakfur bi tağuti ve yu'min billah. Şimdi bu kısmı tefsir ediyor. Femen yakfur bi tağuti ve yu'min billah. Kim tağuta küfredip Allah'a iman ederse ne demek. Bakalım. İbn Kesir gibi büyük bir imam, "Falen yakfur bi tavuti ve nasıl anlamış? Yani her kim putlardan, nitlerden ve şeytanın ibadet etmeye davet ettiği Allah'tan başka her ibadet edilenden ayrılıp uzaklaşır. Ha. Demek ki buymuş anlamı. "Femen yakfur" İbn Kesir bir imam. Nasıl bir imam? Ehli Sünnet'in üstüne icma ettiği bir imam. İmamların üzerine icma edilen bir imam. Nasıl tefsir ediyor? Fakat yapar bir tağuti. Her kim tağuta küfredip ve yu'm billah Allah'a iman ederse, adam merak etti. Nedir bunun anlamı? Ne diyor? Her kim putlardan, nidlerden. Nid ne demek arkadaşlar? Nid. Nid denk ve benzer demek. Denk ve benzer. Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ve min emmasi. İnsanlardan bir kısmı var ki men yettehidu edindiler. Ne edindiler? min dunillahi andadan. Allah'a nidler endad nidler nid endad endab niddin çoğul arkadaşlar. Allah'a nidler yani denkler benzerler edindiler. yuhibbunehum <gülüyor> onları seviyorlar ke öyle bir muhabbet ile ki tıpkı ke habillah <gülüyor> <gülüyor> Allah'ı sever gibi. Onları Allah gibi seviyorlar. Hangi hususta denk edinmişler? Sevgi hususunda. يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere gelince اَشْحَدُّ حَبَّمْ Allah'ı çok şiddetlice severler. İman edenler ise Allah'ı çok şiddetlice severler. Bu ayette Nid zikrediliyor. Ha? Yani her kim putlardan, nidlerden, yani Allah'a denk tutulan şeylerden ve şeytanın ibadet etmeye davet ettiği Allah'tan başka her ibadet edilenden. Arkadaşlar Allah'tan başka ne kadar ibadet edilen varsa, Allah'tan başka ne kadar ibadet edilen varsa o putun başında bir şeytan vardır bilmiş olun. Ona şeytan davet etmektedir. Ona şeytan davet etmek Şeytanın en büyük faaliyeti bu zaten. Arkadaşlar, şeytanın nihai hedefi ne? Senin ve benim hakkında. Şeytanın nihai hedefi ne? En son. En son. Cehennem. Cehennem. Ebedi cehennem. Peki, zina ettirse ebedi cehennem olur mu? Aynen. Hırsızlık yaptırsa bizi ebedi cehennem olur mu? Aynen. Veya diğer günahlar. <gülüyor> Hatta adam öldürttürse bize. Şeytan kızdırdı. Ulan sen mi sen bana laf söyleyen ben kara oğlan Antepli. <gülüyor> şeytan girdi kafamıza. bıçak aldık. Adamı öldürdü. Şeytan bize bunu yaptırdı. Bizi teşvik etti. Bize vesvese verdi. Bize adam öldürttürdü. Sizce? İstediği şeyi elde etti mi? Evet. Edemedi. Niye? Kısmen elde etti. Ama istediği şey ebedi cehenneme düşme. Sen adam öldürdün. Tevbe etti. İşte hak uygulandı. Ne yaptı? Seni de öldürdüler. Hak uygulandı üzerine. Allah subhanahu wa kıyamet günü seni affede. Bilir. Öyle değil mi? Fakat bir insan şeytan bir insana şirk koşturdu. Yani Allah'tan başkasına ibadet ettirdi. Hedefine ulaştı mı? Ulaştı. ulaştı. Kim? Çünkü o kişi ebediyen cehenneme girdi. Evet. Şeytanın ibadet etmeye davet ettiği Allah'tan başka her ibadet edilenden ayrılıp uzaklaşır. Allah'ı birler. Bir tek Allah'a ibadet eder. Ve la ilahe illallah'a tanıklıkta bulunursa. Bak, bak şimdi. Femen yekfur bir tağut. Her kim tağuta küfreder. Bunun mağası nedir Selim abi? İbn-i söylediğine göre. Her kim tağutu inkar eder, reddeder, onu isyan eder, onu tanımazsa, onu nankörlük eder. Bu İbn-i Keşir'in tesiri nasıldı? <gülüyor> putlardan, nidlerden. <gülüyor> putlardan, nidlerden e. ve şeytanın ibadet etmeye davet ettiği etmeye... Allah'tan başka her ibadet ödülenden ayrılıp uzaklaşır. Ha. İbni, İbni kesin ne diyor? Femen yakfur bit tağut. Her kim, Allah, e, her kim tağuta küfreder. Yani putlardan, nitlerden ve şeytanın Allah'tan başka kendisine ibadet etmeye evet. çağırdığı, davet ettiği her şeyden ayrılıp uzaklaşırsa. Demek ki bu anlama geliyor. Evet. Anladık mı? Peki ve yu min billah ne anlama geliyor? Allah. Allah'a iman ederse bu, bu ne anlama geliyor Hafız İbni e göre ne anlama geliyor Allah'ı birler bir tek Allah'a ibadet eder ve la ilahe illallah'a tanıkta bulunursa evet kopmak bilmeyen bir kulpa sarılmıştır yani işinde sebat bulmuş güzel ve dost doğru bir yola girmiştir. İbn Kesir daha sonra Bağdadi'nin İbn Cerir et Taberi ve İbn Abi Hatim rivayet ettiklerine göre Ömer İbnü'l Hattab'ın Tağut şeytandır." dediğini aktarır ve şöyle der. Bu gerçekten kuvvetli bir tefsirdir. Ömer İbnü'l Hattab'ın tefsiri için diyor Hafız İbn Kesir. Hafız İbn Kesir Ömer İbnü'l Hattab'ın Tefsirinin naklediyor tağut hakkındaki Ömer ne diyordu tağut hakkında Şeytan. tağut şeytandır onu naklediyor ve sana ne diyor bu gerçekten kuvvetli bir tefsirdir çünkü bu cahiliye ehlinin üzerinde bulunduğu putlara ibadet etmek onlarla hikmetmek ve onlar ile yardım talep etmek türünden şeylerin tümünü kapsamı alana alan bir tefsirdir. Evet. Cahiliye ehlinin üzerinde bulunduğu putlara ibadet. Onların hükmüne müracaat. Onlarla hükmetmek. Onların hükümlerine müracaat etmek. Putların hükümlerine nasıl müracaat ediyorlardı arkadaşlar? Mekkeli müşrikler gidiyorlardı putların yanlarına ve diyorlardı ki eğer yolculuğa çıkmam hayırlıysa sana bir kurban sunacağım. Lütfen bana doğru yolu göster. Böyle üç tane ok vardı. Başında da bir kahin vardı. Ne diyordu? Çek bu oklardan bir tanesini. Bizim putumuza bir kurban sun. Çekiyordu. Hayır çıkıyordu. Bir kurban kesiyordu. Demek yolculuğa çıkmam şerlidir diyordu. Ve putların hükümlerine, putların hüküm verdikleri hükümlere putlar ile diyorlar boyun eğiyorlar. Amin. Ve onlar ile yardım talep etmek, yani onların yardımlarına e, müracaat etmek, onların yardımını talep etmek, onlar ile Yüce Allah'tan yardım talep etmek. Bunların hepsi onların yaptığı fiillerden. Yüce Allah'ım, Yüce Allah, Tavgutlardan sakınan müminleri de müjdeleyerek şöyle buyurmaktadır. Tavuttan ve ona ibadetten kaçınıp Allah'a yönelenlere gelince müjde onlar içindir. Haydi müjdele kullarımı. Evet. Mekki bir ayet. Mekki bir ayet. Yüce Allah hücre ve ona ibadetten kaçınan tavuttan. Roma ibadetten kaçınan ve Allah'a yönelenlere gelince müjdele okullarım. yüce Allah özelle bu Mekki ayet ile farz kıldığı tagut'tan kaçınma nedir? Nedir? Putlara ibadet etmekten sakınmak, kaçınmak demektir. Hazreti Mikâil şöyledir. Abdurrahman bin Zeyd bin Aslam babasından aktararak şöyle dedi. Bu ayet Zeyd bin Amr bin Nufayr, Abu Zer ve Selman radıyallahu anhum hakkında nazil olmuştur. Sahih olan bu ayetin hem onlara hem de putlara ibadet etmekten sakınıp Rahman'a ibadete yönelilerden Rahman'a, ibadete yönelen, yönelen başkalarına şamil olmasıdır. Başkalarına da yapalım orayı. Başkalarına evet. da şamil olmasıdır. Evet. Onlar için hem dünyada hem de ahiret hayat ahiret hayatında müjde vardır. Evet. tefsir Kur'an-i Azim i̇bn Kesir ilgili ayetin tefsiri. Sahih olan bu ayetin yani tağuta, tavuttan ve ona ibadetten kaçınıp Allah'a yönelenlere gelince müjde onlar içindir. Haydi müjdele kullarımı. Abdurrahman bin Zeyd bin Esrem babasından naklederek bu ayetin kimler hakkında indiğini söylüyor. Zeyd bin Amr bin Nufeyd. Abu Zer ve Selman hakkında indiğini söylüyor. Bunların hepsi ne yapmışlar arkadaşlar? Bunların hepsinin ortak bir vasfı var. O nedir? Kavimlerinden ayrılmak, kavimlerinden ayrılmak, kavimlerinin dinini terk etmek, müşrik olan kavimlerinden uzaklaşarak Allah'a ibadete yönelmek. Yani bir var peygamberin davetiyle olanlar, bir de var kendileri peygambere gelenler. Bunlarda bu vasıf var diyor ki bu ayet onlar hakkında inmiştir. Hafız İbni Kesir ne diyor bize? Kur'an müfessirinin dikkat etmesi gereken çok önemli noktalardan birine vurgu yapıyor. Diyor ki sahih olan bu ayetin hem onlara hem de putlara ibadet etmekten sakınıp Rahman'a ibadete yönelten, yönelen başkalarına da şami olmasıdır. Çünkü bu Nuzul sebebinin hususiliği hükmün umumiliğine engel olmaz. Yaz hacı. <gülüyor> Nuzul sebebinin hususiliği hükmün umumiliğine engel olmaz. olmaz. Nuzul sebebi hususi olabilir. O zaman bu ayet Selman hakkında inmiş olabilir. Ebu Zer hakkında inmiş olabilir. Fakat Nuzul sebebi onlar hakkında diye bu ayetin umumi hükmü onlar hakkına has kılınamaz. Bütün insanları onlar gibi yapan bütün insanları kapsar. Nüzul sebebi arkadaşlar bizim ayetlerin anlamını anlamamızda önemli önemli bir ayrıntıdır. Nüzul sebepleri sayesinde ayetlerin anlamı bizim için açıklık kazanır. Çünkü ayetin hangi olay üzerine indiğini biliriz. Ayetteki kelimeler bizim için tesir olmuş olur. Açıklık kazanmış olur. Fakat nuzul sebebine has kılınamaz. İnsanlardan birçoğu ayetleri nuzul sebeplerine has kıldıkları için ne yapmışlardır arkadaşlar? Kendileri, Kendileri o ayetin hükmünden kendilerini sıyırmışlar. Mesela gayril magdub aleyhim kim hakkından hazır oldu? Yahudiler, Hıristiyanlar. <gülüyor> e biz onların yaptıklarını yaparsak biz de mağdub aleyhim olmaz mıyız? Oluruz. Oluruz. Dalil olmaz mıyız? Oluruz. Oluruz. Oluruz. Böylece şeyimiz kaç dakikadır olmuş? Bitirelim mi? Ha olur. Bir saat yedi dakika. Bir saat yedi dakika. Bitirelim mi? Evet. Böylece Eee dip notumuz da bitmiş oldu arkadaşlar. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve töbulek. İnşallah ve gaza rabbuka alla ta'budu illa iyahu ve bil vâlideyni ihsana ayetinden